Elhamdülillahi <Sessizlik> Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugünkü konumuz kader. Haftaya da inşallah kaderle devam edeceğiz. İki ders ayırdık kader konusuna. Kader önce ne anlama geliyor sözlükte? Onu konuşalım. Ondan sonra Kur'an'da kaderle ilgili ayetler, ifadeler. Bunlar üzerinden kafamızda kaderle ilgili bir çerçeve oluşturalım. Sonra hadislere ve akide ve keram tarihinde kaza kaderle ilgili olarak ortaya konulan görüşlere, prensiplere geçeriz. Ve günümüzde kaderle ilgili insanların kafasındaki soru işaretleri, kimilerinin itirazları, yeni açılımlar, arayışlar vs. onları değerlendiririz. Ama bu hafta onlara sıra gelmez. Kader kelimesi, İbn-i Faris zaman zaman burada kendisinden alıntılar yapmış olduğum çok önemli bir lügatçı, Arap lügatçısı, Ahmet İbn-i Faris, makayis, Mocen Makayis'in lüga sahibi. O makayiste, hadr kelimesinin ya da daha doğrusu kaf, dal ve ra harflerinden oluşan bu kelimenin özde çeşitli türevlerde detay anlam kazanabilir ama özde, bütün o detay anlamların özünde şu anlama gelir diyor. Bir şeyin mebleği, nihayeti haddi. Mebleğ hat hadd ve nihayet. Biz Türkçe'de de bu ne kadar diyoruz değil mi? Kadar. Yine o kaf dal ra harflerinden oluşuyor. Ne kadar ne demek? Meblağı ne? Tutarı ne? Yani bir şeyin ölçüsü, miktarı, kıvamı, haddi ve hududu demektir. Kadır ya da kader sözcüğü. Takdir de bir şeye kıvamını vermek. Ölçüsünü vermek şeyi haddine, nihayetine, meblağına ulaştırmak, kavuşturmak. Hat, nihayet ve meblağına ulaşacak biçimde onu planlamak, tasarlamak anlamına geliyor. Yine biz e, sözlüklere baktığımız zaman kader, miktar, kadır kelimelerinde bir ölçü anlamı olduğunu ...ölçülülük anlamı olduğunu görüyoruz. Kaza kelimesi de var yine kaderle ilgili ya da ilişkili. Onunla ilgili de İbni Faris bize açıklama yapıyor. Kaza kelimesinin de ihkam ve infaz anlamına geldiğini söylüyor. Bir şeyi tas tamam yapmak, gerçekleştirmek anlamına geldiğini söylüyor. Ragıp Isfahani'yi biraz daha çerçeveyi genişletiyor. Sözlü yahut fiilli olur bu diyor. Mesela hükmetmek, hüküm vermek. Sözlü olarak bir şeyi tas tamam ortaya koymak. Ama söz cihetinden. Bu anlama geldiğini anlıyoruz. Ragıp'ın taksimiyle i̇bn Faris'in tarifini bütünleştirdiğimizde böyle bir şey karşımıza çıkıyor. Ancak Ragıp e, yine i̇bn Faris'in açıklamalarıyla örtüşecek şöyle bir tanım getiriyor kazaya. Kaza diyor fasıldır diyor. Bir şeyi fasletmek, ayırmak, bir şeyi diğer bir şeyden ayırmak. Bir şeyi diğer bir şeyden ayırmak dediğimizde hükmetmek diyoruz ya. Hüküme mesela faslı kaza etmek denir. Haklıyı haksızdan ayırır. Suçluyu suçsuzdan ayırır. E, net olarak neyin ne olduğunu şeylerin sınırlarının birbirlerinden ayrılacak kesilip net her biri kendisi olarak anlaşılabilecek netlikte ortaya koymak. Bir konuda Hüküm vermek demek, hükme konu olan şey hakkında insanların zihninde böyle başka şeylerle karışmayacak, ayrılacak, kesinlikle söz ortaya koymak demektir. Kazıye, kabağdan gelir. kaziye de e, önerme olarak bugün mantıkta e, Türkçe'ye çevriliyor. Kazıye de net ve kesin hüküm demektir. İçeriği ne olduğu belli, aşikar ve e, söyleyenin emin olduğu kesinle net demektir. Yani emsalinden, eşbahından ayrılmış sınırları makta'ın net biçimde ortaya konmuş fikir yahut karar, buyruk, irade anlamına geliyor. Kada kelimesinin de özünde fasıl manası var. Keza tamamlamak manası var. İşte az evvel de ifade ettiğin gibi İsfahani bunun sözlü olacağını söylüyor. Hüküm vermek. وَقَضَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّهِ Mesela. Rabbin hükmetti ki ancak O'na kulluk edeceksiniz. Oradaki kaba hükmetmek anlamında. Allah Azze ve Celle böyle bir hüküm, böyle bir kanun koydu. Bu meseleyi bu kadar e, kafa karışıklığına, bulanıklığa meydan vermeyecek biçimde fasletti, ayırdı, net görünebilir, anlaşılabilir biçimde ortaya koydu demektir bunun arka planı. Aynı zamanda fiili olabilir. O da bir işi yapıp bitirmek. Bir işi yapıp bitirdiğinizde o iş ne olur? Tamamlanmış ve diğer işlerden ayrılmış olur. İşleri böylece sırayla yapıp bitirirsiniz. Önünüzde şimdi bir yığın iş vardır. Bunların her birisi birbirine karışıktır. Henüz daha gerçekleştirmiş değilsinizdir. İşleri gerçekleştirdikçe her bir iş diğerinden ayrılmış olur. Bir işi yapmak, tamamlamak da kaba yapmak kelimesiyle ifade edilir. Yine Kur'an-ı Kerim'de fakadahu nesae'a semavatin. Onları 7 gök, 7 kat gök olarak yaptı, tamamladı, bitirdi. Kada kelimesi yapmak, tamamlamak ve bitirmek anlamına gelir mi gelir? Vakul el emru iş bitti mesela. Keza feiza tadaytum manasikakum siz hac ibadetlerinizi tamamlayıp bitirdiğinizde Orada da bu anlama geliyor. Namazda ne diyoruz? Kaza diyoruz mesela. Namazı kaza etmek demek, namazı yerine getirmek, tamamlamak. O eda, kaza farkı, o teknik bir fark. Evet, kadı. Evet, sözlü olduğunda hükmetmek, zihnen onu bitirmek, diğerlerinden ayırmak, <gülüyor> fiili olduğunda da yapmak ve tamamlamak anlamına geliyor. Fiilen onu diğer şeylerden ayırıp Başlı başına bir kimliğe, bir mahiyete kavuşturmak demek oluyor. Evet. Kader kelimesi ve kada kelimesi Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor. Ben şöyle biraz araştırma yaptım. Özellikle kader kelimesinin. Yaklaşık yüz yerde geçiyor. Ama kader formunda değil tabii ki. Kader, kadır kudira, kadera. Ondan sonra qaddara, qadderu, qadderne, makdur, yukadderu, yaktiru, yaktirune, takdiru. Ve hatta birkaç tane daha formu var bunun. Yaklaşık bir 10-15 formda, öyle tahmin ediyorum, 100 civarında. Hepsini ayrı ayrı aradığım için hepsinin rakamlarını toplamadım. Belki başkaları da olur diye kesin konuşmak istemiyorum. Yaklaşık 100 yerde karşımıza çıkıyor çoğu bunların Allah azze ve celle'ye isnat ediliyor. Allah'ın fiili olarak Kur'an-ı Kerim'de yer buluyor. Bir kısmı insanlara nispet ediliyor. Mesela insanlara nispet edildiği bir yer in insan suresi. Evet insan suresi 16. ayet olsa gerek. Vallari ra min fiddatin qaddaruha takdira. Gümüşten kadehler, kaseler. Onları kendileri takdir ederler. Ne kadar içine e, içki koyacaklarını, içilecek artık oradaki şaraplardan, meşrubattan ne kadar koyacağını kendileri takdir ederler. Ölçüsünü, kıvamını kendileri verirler, belirlerler anlamında cennet Efendim sakinlerine nispetle geçiyor. Evet, Kur'an-ı Kerim'de bu kafdal ve ra harflerinden gelen bir de kudretle alakalı bunun bir uzanımı var. Kudret kelimesiyle e, kader kelimesi, takdir kelimesi, bu üçü aynı familyadan kudret kelimesi biliyoruz. Ne demektir? Güç, kuvvet demektir. E, kader ne demekti? Az evvel de ifade ettiğimiz gibi <gülüyor> ha, Meblağ bir şeyi meblağına vardırmak. Evet, tabi İbni Faris bize bütün hepsinin ortak anlamını veriyor. Tek tek her birinin hususi anlamına girmiyor. Yani sadece bu anlama gelir demek değil. Bu anlam temelinde başka anlamlara da yayılır ama bu anlamı kaybetmez. Özde bu anlama raci olacak biçimde. Bu anlamla bağını koparmadan detay anlamlara da dağılabilir, yayılabilir demek istiyor. İşte ölçmek, biçmek. Ee, şeklindeki anlamda burada karşılığını buluyor. Keza hükmetmek anlamı da var. Siz hükmettiğinizde hüküm verdiğinizde de ne yapıyorsunuz? Ölçüp biçip nihayetinde karar veriyorsunuz. Bir şeyin o öyledir. Sizin gözünüzde onun öyle olması neye bağlı? Onunla ilgili düşünüp ölçüp biçip gerekli mukayeseleri, muhakemeleri yaptıktan sonra Onunla ilgili oluşmuş kesinleşmiş kanaat ona bağlıdır. E, hükmetmek de kader kelimesinde var mıdır? Vardır. Biz hükmettik. O öyle olsun. Evet. Şimdi kudret olmadan hükmedilebilir mi? Hükmedilemez. Keza kadera kelimesinde İbn-i Mansur'un lisan Arab'ından da yararlandığımızda takdir ya da kadera fiilinde Güç yetirmek, yakalamak, zapt etmek, mülk altına almak, mülkü altına almak. Bu da güçle alakalı. Güç, mülk ve nihayetinde hüküm. Bir şeye gücün yetiyor. Ona temellik ediyorsun. Ondan sonra onunla ilgili hüküm veriyorsun. Bunlar birbirleriyle efendim bağlantılı anlamlardır ve kaderde bunların hepsi vardır. Yerine göre işte ayetlerde yerine göre ne yapıyoruz biz? Bu anlamlardan bağlama en uygun olan hangisi ise orada onu belirliyoruz. Belirlemeye çalışıyoruz. Onu bulmaya çalışıyoruz. Şimdi e, Kur'an-ı Kerim'de kaderle ilgili sözcükler az evvel de ifade ettiğim gibi epey bir sözcük var. E, bunların Allah'a nispet edilenlerinde genellikle bir ölçü düzen vermek anlamı var. Mesela الذي له ملك السماوات والارض وخلق كل شيء فقدره تقديره Furkan suresinde değil mi? 3. ayet. 2 ya da 3. ayet. Keza Abese'de min nutfatin halaka faqaddara İnsanı nutfeden yarattı. Sonra onu ne yaptı? Takdir etti. Ona belli bir ölçü, düzen ve kıvam verdi. Furkan suresinde ilk sırada okuduğum ayeti kerimede Semavatın ve ardın mülkü ona aittir. O her şeyi yaratmış ve her şeyi ne yapmıştır? Belli bir ölçü ve kıvama getirmiştir. Yani Kaddara kelimelerinin Kur'an'da Ekseriyetle böyle halkla ilişkili olarak geldiğini görüyoruz. Yaratıyor ve bir ölçü veriyor. Bir düzen koyuyor. Yani adeta bir biyolojik yasası veriyor. O yasa çerçevesinde yaratmış olduğu o şey işliyor. Bütün evren bu manada Allah Azze ve Celle'nin hem yarattığıdır hem de onun koymuş olduğu yasalar çerçevesinde hareket ederler. İşte bu yasalara ne deniyor? Kader. Bu yasayı belirlemeye ne deniyor? Takdir. Kur'an dilinde. Anlaşıldı mı? Kader ve takdir kemelerinin Kur'an'da ekseriyetle kullanıldığı yerlerdeki anlamı bu. Mesela El-E'la suresinde. اَلَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدٰى وَالَّذ۪ي أَخْرَجَ الْمَرَعَىٰ سَبِّحِسْمَ رَبِّكَ لَعْلَىٰ اَلَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَّقِنَ خَلَقَ ف۪يل۪ En yüce, çok yüce olan Rabbim onun oksanlıklardan tenzih et. Ki o yaratmıştır ve tesviye etmiştir. Yaratmış her şeyi yerli yerince gayet düzgün biçimde ortaya koymuştur. وَالَّذ۪ي قَدَّرَ ve takdir etmiş bir ölçü, bir hesap Bir matematik vermiştir. Feheda ve onu yola koymuştur. Onu yola koymuş o da artık o ölçü çerçevesinde o matematik ve düzen uyarınca o yolda yürür devam eder. Varlığını adeta ayarlanmış saat gibi kurulmuş efendim bir e, mekanik cihaz gibi varlığını o şekilde sürdürür. Anlaşıldı Evet. Bu yasanın bütün evrende kozmolojide, doğada, biyolojide, insanda, insan varlığında bu yasanın geçerli olduğunu biliyoruz. Bir başka ayet Kerim'de mesela İnna Allahu beligu emri talak suresinde "Kad ceallellahu li kulli şeyin kadra" buyuruluyor. Allah işine yetendir. Allah her şeye bir kadır. İbn-i Faris'in tanımını hatırlayalım. Her şeye bir hat meblağ ve nihayet tayin edendir, kılandır, takdir edendir. Her şeyin bir matematiği, bir düzeni, bir kıvamı ve ölçüsü olduğunu da bu ayet-i kerimeden anlıyoruz. Su 100 derecede ne oluyor arkadaşlar? Kaynıyor. Kaynamanın ölçüsü, suyun tabiatı, kıvamı, meblağı bu şekilde Allah Azze ve Celle tarafından belirlenmiş. Biz buna Takdir diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de kader ve takdir kelimelerinin genelde e, işaret ettiği anlam budur. Kur'an-ı Kerim'de bir de kader diye bu kelime de geçer. Mesela göklerden yağmuru belli bir kaderle indirdiğini Kur'an-ı Kerim Allah'ın diliyle bize anlatır. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. Yağmura bağlı olarak rızık da burada belli bir kaderle yani belli bir ölçü ve ayarla inerdenmiş oluyor. Yağmurun gökten yağışının da belli bir neyi var? Kaderi var, ölçüsü var. Bu da bir kader işi olduğunu yine Kur'an'dan anlıyoruz. Bazı ayetlerde mesela Allahu yebsutur rizqale men yeşau ve yaqdir. Allah dilediğine rızkı açar adeta ölçüsüz ve hesapsız verir. Kinayeten, mecazen kimine de ne yapar? kısar, daraltır, ölçüyle verir. Gıdım gıdım verir. Bununla ilgili de çok ayet-i kerime var. Keza eee vallahu yuqaddiru'l-leyla yine takdir kelimesi vallahu yuqaddiru'l-leyla ve'n-nahar diye de geçer. Allah geceyi ve gündüzü ne yapar? takdir eder. Yani öyle bir düzen, öyle bir matematik efendim Sistem kurmuş ki gece ve gündüz o sistem uyarınca hiç şaşmadan işleyişini sürdürür. Gecenin başlaması, bitmesi, gündüzün başlaması, bitmesi. Bütün bunlar o takdir. Yani o ölçü ve matematik doğrultusunda, muvacehesinde akar, cereyan eder. Bu ayetten de bunu anlıyoruz. Burada sadece bitmiyor. Kader sadece... Tabiat kanunlarının ölçülülüğünü ya da tabiattaki işleyişin ölçülülüğünü, hesaplılığını ifade eden bir tabir değil. Aynı zamanda bir sosyal kanun olarak da karşımıza çıkıyor. Mesela e, ahsap suresi olsa gerek. Efendimizin evlatlığı Zeydin hanımı Zeynep'ten. Onun boşanmasından sonra Allah'ın emriyle evlenmesiyle ilgili emrin beyan edildiği Vakıan'ın Kur'an'a taşınmış olduğu ilgili ayeti hatırlayın. O ayet-i kelimenin devamında Ma kana alannabiyyi min haracin fima faradallahu leh. Allah'ın kendisine emrettiği farz kıldığı bir hususta Bir peygamberin yüksünmesi, bir peygamberin ben bunu yapamam deyip artık yetti falan demesi, bunu yerine getirmemesi asla söz konusu olamaz. Peygambere böyle bir efendim haraç söz konusu değildir. Peygamber Allah'ın emrettiği şeyi yerine getirir. Yani peygamber Allah'a isyan etmez. Sünnet Allah illeti kad halev min kabl değil mi? Sünnetallâhilletî Sünnetallâhilletî qad halev min qabl. Ayet-i kerimeyi bulun bakalım. Sünnetallâhilletî <gülüyor> fi-llezîn fi vardır. Doğru. Ellezi olmaz. Ellezînə de olmaz. elleti olması lazım. Ama burada e, sünneti sılalamıyor. Sünnete sıla yok. Sünnetallâhilletî fi-llezînə halev min qabl. Muhammed'den önce geçen lerde de Allah'ın sünneti budur. Ardından ne deniyor? Vekane emrullahı kadaran makturoh. Allah'ın işi ön takdir edilmiş belli bir ölçü ve düzen çerçevesinde planlanmış, yapılmıştır. Allah'ın emri işi asla Tesadüf değildir. Rastgele değildir. Peygamber Muhammed'den önce geçen peygamberler de böyledir. Allah çünkü peygamberlerini kendisine isyan edecek, emrine, fermanına karşı gelecek insanlardan seçmez. Dolayısıyla peygamberler Allah'ın kendilerine emrettiği, farz kıldığı şeyi yapmazlar? Onu yüksünmeden yaparlar. اَلَّذ۪ينَ يُبَلِّغُونَ اَرِسَالَاتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهِ Diye devam ediyor, ondan sonra? Allah'ın elçiliğini, Risaletini insanlara ulaştıranlar, yani peygamberler Allah'tan korkarlar, insanlardan korkmazlar. Yani peygamberler Rablerine ihanet Etmezler. Şimdi burada bizim konumuz şu, Peygamberlerin Rablerine ihanet etmemeleri Allah'ın Öteden beri koyduğu bir sünnet, bir yasa olarak burada zikrediliyor. Ardından da zaten Allah'ın işi önceden takdir edilmiştir diyor. Yani Allah azze ve cel bütün peygamberlerde onların Allah'ın emrine karşı gelmeyecek, ona isyan etmeyecek biçimde olmalarını ezeli bir takdirle takdir etmiştir. Bu belli bir plan, belli bir efendim, takdirle gerçekleşmiştir diyor. Buradaki takdir şimdi ne oldu arkadaşlar? Biraz daha çerçevesi genişledi. Sadece efendim, e, biyoloji yasalarıyla sınırlı değil. Yağmurun belli bir miktar, belli bir ölçü üzere inmesi meselesi değil. Aynı zamanda peygamberlerin Allah'a isyan etmeyeceği hususu da bir kader olarak karşımıza çıkıyor. Hem de makdur bir kader. Şimdi Bir de Kur'an'da iki yerde Lut'un karısı ile ilgili takdir ifadesi var. Bilmem araştırdınız mı dikkatinizi çekti mi? Kadderna ha minel gabilin var. Kadderna innaha leminel var. Bir Hicr suresinde var. Bir de başka bir surede daha iki yerde var. Biz Lut'un eşini kalanlardan takdir ettik. Öbür ayette de Lut'un eşinin kalanlardan olmasını takdir ettik. Aynı sonuçta aynı kapıya çıkıyor. Şimdi kıssayı hatırlayın. Melekler geliyorlar Hazreti İbrahim'e. Ona efendim İshak'ı müjdeliyorlar. Hanımı Sare'nin yanında. Orada işte bir şaşkınlık vesaire bir diyalog yaşanıyor. Ardından <gülüyor> Hz. İbrahim bakıyor. Bunlar niye geldi acaba? Başka? Derdiniz ne? İşiniz ne? Meseleniz ne? Onlar da diyorlar ki biz kardeşin Lut'a onun kavmine gönderildik. Bizim bir görevimiz var. Biz ne yapacağız? Onun kalmini helak edeceğiz. Ancak o da ailesi müstesna. Ama burada Allah'ın adına bu ifadeyi kullanıyorlar. Ancak hanımının biz kalanlardan olmasını takdir ettik. Anlaşıldı. O diğer ayette de mazmum bu. Şimdi burada insan aklına şöyle bir soru geliyor. Lut'un karısının öyleyse kalanlardan olması, yani helak edilecek insanların arasında kalması, Lut'la birlikte, Lut'un ailesiyle birlikte, üstelik o ailenin bir üyesi olduğu halde, onlarla birlikte gece yarısı çıkıp kurtulanlardan olmayışı, Onun geride kavmiyle birlikte helak olanlardan olması. Gâbirîn, kalan, bâkîn. Kavmiyle beraber kalıp onlarla birlikte helak olanlardan olması. Nedir bu? Bu Lût'un karısının bir hali, tavrı, işi, eylemi, durumu. O zaman Allah bizim iş, eylem ve tavırlarımızı da takdir ediyor mu? İş ve eylemlerimiz kader ve takdirin kapsamına giriyor mu? Dolayısıyla bir insan bir iş yaptığında bu Allah'ın kaderidir. Allah takdir etti benim böyle yapmamı. Ne yapabilirim diyebilir mi? Sorusu burada gündeme geliyor. Bu ayet-i kerime burada çözülmesi gereken efendim, cevaplanması gereken soruları gündeme taşıyor. Mesela anlaşıldı. Onları çözün. <gülüyor> Şimdi Hud suresinde yine konuyu anlatan bir hani ayet ayeti tefsir eder diyoruz ya ayetleri birbirini tefsir edecek biçimde anlamaktan bahsediyoruz ya işte burada önemli. Hud suresinde 81 miydi? Orada yine Lut kıssası anlatılırken şöyle bir ifade var. فَاَسْرِ بِا اَهْلِكَ بِقَطْعٍ مِنَا الْلَيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ اَحَدٌ مِنْكُمْ اِلَّا اْمْرَأَ تَكْ Var. Ne demek bu? Melekler geliyor. Hazreti İbrahim'in yanından ayrılıyorlar. Hazreti Lut'un yanına geliyorlar. O kıssayı biliyorsunuz. Hemen kavmi toplanıyor. Haber alıyorlar. Haber veren de Lut'un karısı olduğu rivayetlerde geçiyor. İhanet ediyor. Boşuna o kalanlardan olmuyor. Ondan sonra kapıya üşüşüyorlar. O parlak, genç, delikanlı, yakışıklıları bize ver. Misafirlerini istiyorlar yani. O çilkin işi işlemek için. Hazreti Lut'un orada vermiş olduğu bir mücadele var. Ondan sonra melekler kimliklerini açıyorlar. Açık ediyorlar. İfşa ediyorlar daha doğrusu. Diyorlar ki korkma. Onlar bir şey olmazlar. Biz Allah'ın elçileriyiz. Bunları cezalandırmaya geldik. Sen fe bi ehlike. Aileni al ve yola çık. Bi kıt'in minel leyli. Gecenin bir parçasında. Yani... Gece yarısı sen şehri terk et. Ailenle birlikte. Ve la yeltefit minkum ahad. Sizden kimse dönüp bakmasın arkaya. İlle mra'etek. Hanımın müstesna. Şimdi Nahas bir dil bilimcisi olarak. Dördüncü yüzyılda. Dördüncü yüzyılın başlarında yaşamış. Bir dil bilimcisi olarak. Burada bizim aradığımız cevaba ışık tutacak. O tarihi yorumunu yapıyor. Ne diyor? Bizim kıraat da o zaten. Burada bir de illem ra diye de bir kıraat var. Ama kıraatı beyine dediği kıraat bu. İllem ra etek. Bu nereye bağlıdır diyor. Nasp olmasından da bunu anlıyoruz ki. feesri esri bi ehlikeye bağlıdır. Yani sen... Feesri yani mukaddedir bu feesri bir ehlike bir kıt emminerley il lemra etekkum demektir Türkçesi şu oluyor Sen hanımın hariç aileni gece yarısı al ve şehirden şehirden çık Hanımın hariç hanımını alma Neden Çünkü hanımının biz kalanlardan olmasını takdir ettik Anlaşıldı böyle anlaşılabilir qaddarna fiiline bir de zeccaç, bir de o bir dil bilgini o da bir bir dil bilgini o da diyor ki qaddarna e e manasına gelir biz bildirdik söyledik, haber verdik yani biz bildirdik ki hanımı ne olacak? kalanlardan olacak ala külli hal takdir etmek, hükmetmek anlamına geldiğinde yaygın anlamında olduğu gibi belirlemek, takdir etmek, hükmetmek anlamına geldiğinde, biz hanımını alma, hanımın orada kalanlardan, kalıp kavminle beraber helak olanlardan olacak dedik. Bu durumda ne olmuş oluyor? Yani hanımının... E, Hz. Lüb tarafından yanlarına alınıp götürülmesi engellenmiş oluyor. Neden? İhanetinden dolayı. O bunu hak etmedi. O kurtuluşu hak etmedi. O kavmiyle beraber kalıp helak olacak. onun yanına alma. Böylece hanımının geride kalanlardan olması efendim yönünde Allah Azze ve Celle hüküm veriyor. Yoksa hanımını alıyor yanına da hanımının işte geride kalması yönünde böyle bir meyli iradesi efendim bunu Allah Azze vecel biz belirledik demiyor. Kaldı ki onun da bir cevabı var. O da ikinci bir cevap. Onu da söyledim Burası anlaşıldı mı arkadaşlar? Tamam. Evet. ikinci bir cevabı dediğimiz nedir? Ki bugüne kadar Ehl-i Sünnet alimlerin de yani hemen hemen birçoğunun Söylediği Allah Azze ve Celle kişilerin fiillerini takdir eder. Fiillerimiz Allah'ın takdiri iledir. Allah'ın belli bir ölçü, kıvam, plan, hesap, düzen içinde yarattığını söylüyoruz ya bütün bir evreni. Aynı şekilde bizim fiillerimiz de belli bir ölçü, plan ve hesap ve düzen içerisinde yaratılmıştır. Bizim fiillerimiz de dolayısıyla takdire konudur. Hilimiz de bizim nedir? Mukadderdir. Makturdur. E o zaman Lut'un karısının böyle bir itiraz yapma hakkı var mı? Ya da biz herhangi bir işi yaptığımızda e Allah takdir etmiş ne edelim deme hakkımız var mı? Yok. Ne diyor buna ehl-i sünnet alimler? Çünkü Allah'ın takdiri Allah'ın ilmine Allah'ın ilmi maluma tabidir. Yani senin böyle yapacağını bildiği için Bu bilgisine istinaden Allah böyle takdir ediyor ve bu takdir doğrultusunda da günü geldiğinde ne yapıyor onu yaratıyor. Yani burada belirleyen kim oluyor gerçekte insanın bizzat kendisi olmuş oluyor. Çünkü malum dediğimiz şey insanın kendisi ilim maluma tabi olduğu için Allah'ın ilmi ona göre tecelli ediyor. Takdiri de Allah'ın ilmine göre tecelli ediyor. Yazgı Allah'ın ilmine göre tecelli ediyor. Ve sonuçta yeryüzünde tahakkuk eden de yine Allah'ın takdiri olsa bile Allah'ın takdiri dolayısıyla yine insanın irade ve ihtiyarı olmuş oluyor. Yani Lut'un karısı orada Efendim kalmayı hak etti. Hak eden fiilleri bizzat kendi ihtiyarı da kastıyla yaptı. Kendi seçimiyle yaptı. Diye bunu bu şekilde cevaplıyorlar. Yani şeyde fark yok. Sonuç itibariyle ya da ilke üzerinde bir ihtilaf yok. Ama bunun ifadesinde onlar takdir kelimesini kulların fiillerine de kullanıyorlar. Ama kulların fiillerine takdir ifadesini kullanmamak, Kur'an'daki o şeye bakarak, çerçeveye bakarak, birisi böyle dese, kaderin muhtevası olan Allah'ın ilmini, iradesini, yazgıyı, İnkar etmese bundan benim anladığım kadarıyla bir beis çıkmaz. Sadece hilaf hilafı lafzi olmuş olur. Bir tabir, bir istilah meselesi olmuş olur. Anlaşıldı mı? Bu ayet-i kerimeyi de bu şekilde anlamış, yorumlamış olur. Nehasın ve e, ona yine e, paralel biçimde Zeccac'ın anladığı gibi de anlayabilir. Ama şöyle anlayanlar. Biz ezelde takdir ettik. Lut'un karısı kalanlardan olacak. Peki bu takdir neye göre? Lut'un karısının tercihine göre. Lut'un karısı yola çıktı. Diğer bir yoruma göre. Yolda ne yaptı? Döndü geriye baktı ve kalanlardan oldu. Daha ilerleyemedi. Meyletti. Ve kavimle beraber helak oldu. İşte bu geride kalması onun kendi irade ve seçimiyle olmuştur. Allah işte bunu olmadan biliyordu, bilgisi doğrultusunda yazdı ve bunu bu şekilde takdir etti. Günü geldiğinde de bu şekilde ne yaptı? Yarattı, tahakkukunu sağladı diye bunu bu şekilde de izah etmektedirler. Bu ve bütün insan fiillerini. Biraz konunun sonuna geldik. Bir anda konunun başından bu misal bizi aldı, konunun sonuna taşımış oldu. Aradaki uzunca mesafeyi bir anda... Sıçrayıp aşmak zorunda kaldık. Tekrar dönüyorum başa. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de e, kaderle, takdirle ilgili kelimelerde hep bu mana var. Kada kelimesi de Kur'an-ı Kerim'de. Az evvel birkaç örnek verdim. Hükmetmek. ilan etmek anlamına da geliyor. Bildirmek. Mesela İsra suresi 4. ayette İsrail oğullarına Allah ne diyor? وَقَدَيْنَا اِلَى بَن۪ي إِسْرَائِيلَ etüsidun fi'l-art fi'l-kitabi biz kitapta İsrail oğullarına bildirdik genelde bunu bildirdik diye şey ederler. Kaba kelimesinde bildirmek manası var. Üstelik ila harfi cerinin gelmesi de bunu teyit ediyor. Biz kitapta yani Tevrat'ta muhtemelen kitapta İsrail oğullarına bildirdik ki لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ مَرَّتَيْن Siz, orda لَتُفْسِدُنَّ siz denmesinden de belli ki onlara hitap ediyor. O bildiri onlara hitap ediyor. Demek o bildiri Tevrat'ta. Siz yeryüzünde ne yapacaksınız? İki defa fesat çıkaracaksınız. İki defa yoldan çıkacaksınız da وَلَتَعْلُنَّ عُلُوَّا كَب۪يرًا Ve büyük bir böbürlenmeyle böbürlenip gurura kapılacaksınız. Şımaracaksınız. Düşünün İsrail devleti. Değil mi? Kuzeyde kurulan İsrailoğulları devleti. İşte bu Birtu Nasır'dan, Mabukat Nazardan önce onlar 7 Mirad'dan önce 7. yüzyılda bir 5. yüzyılda 2, iki, iki defa ne yaşadılar? Büyük bir sürgün yaşadılar. O topraklardan silinip sökülüp çıkartıldılar. 7. yüzyılda Kuzeydekiler 5. yüzyılda yani 5. yüzyıl dilimi içerisinde güneydekiler sürüldü. Böylece hepsi topluca o iki sürgünde sürüldüler. Ama bu bütün İsrailoğulları için bir sürgündür. Çünkü parça parça oldu. Ondan sonra bir de 70'te değil mi? Roma tarafından Titius muydu? Roma tarafından 70'te bir daha bunlar oradan bir daha sürüldüler. Mabetleri yıkıldı. Zaten ondan sonra da, milattan sonra, 70 yılından sonra da İsrailoğulları, halkları ne yaptılar? Artık o bölgede yaşayamadılar. Bütün dünyaya yayıldılar. Koloniler halinde yaşamak zorunda kaldılar. Mabet inşa edemediler. Sinagog dönemi başladı. Büyük mabet dönemi sona erdi. Allahu u Alem ikinci cezalandırma da ayette geliyor. Ardından gelen ayetlerde biz sizi ibadellene ulibe'ssun il ulibe'sin güçlü kuvvetli kullarımızla biz sizi ne yapacağız? Cezalandıracağız, sileceğiz, süreceğiz. Bir, bir daha yapacağız diyor. İkincisi de Allahu u Alem odur ama tabi tefsir yorumuna girmiyoruz orayı araştırmak, incelemek lazım. Kıyametin eşiğinde de böyle bir savaş var ya hadislerde de geçer. kullarımızla evet. Zalimde Allah'ın kuludur. bilmiyorsun lan bu kadar nazar neydi. Güçlü kullarımızla. Evet. Kada kelimesinin de böyle bir manası var arkadaşlar. Şimdi hadislere gelip baktığımızda Kader ve kaza ile ilgili çok hadis olduğunu biliyoruz. Hadisler buna biraz daha ne katıyor arkadaşlar? İçerik katıyor. Somut bir içeriğe kavuşturuyor. Detay veriyor. Herkesin 7'den 70'i, herkesin anlayacağı bir dile bunu kavuşturuyor. Yer yer miseller kullanıyor. Yer yer mecazi ve kinayeli anlatımlar. Mesela şu anlatımda bir mecaz ve kinaye var. Hani meşhur hadis. Allah Azze ve Celle... Daha anne karnındayken çocuğun efendim melekler gelir yazarlar değil mi? Yazgı dediğimiz şeyi çocuğun artık alnına, defterine, kitabına her neyse biz alın yazısı diye bunu kültürümüze taşımışız. Yazarlar. Rızkını yazarlar. Nerede öleceğini, hayatını. Ondan sonra sa'id mi, şakimi Yani iyilerden mi olacak, kötülerden mi olacak? Onları doğru da yazarlar. Ondan sonra o insan doğar. Yetişir, büyür, hayatını sürer. Ve en nihayetinde o kimse eğer şakilerden yazıldıysa bir bakarsınız o ömrü boyunca sa'idlerden görünür. Sa'id su'ada bir hayat sürer. Ahir ömründe o kitap diyor, önüne geçer ve o adam şaki olur da ...kaderde onunla ilgili yazgı gerçekleşir. ve helak olur. Tam aksi de geçerli. Ömrü boyunca şaki gibi, eşkıya gibi yaşar. Ama ahir ömründe... ...kitap önüne çıkar. Ve o adam... ...said olur. Ve... ...adam bahtiyarla erer, tevbeye muvaffak olur da... ...o şekilde efendim... Hayatını tamamlar. Kurtulanlardan olur. Sayı hadis. Burada mesela mecazi bir ifade kullanılmış. Nasıl bir ifade bu? Yazgı önüne çıkıyor. Adeta adamı zorla efendim. Sa'id ise şakî, şakî ise sa'ide çeviriyor. Bu mecazi bir ifade. Bu ifadeye takılmak doğru değil. Allah, Azze Allah Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada Ve halk diliyle o gün o toplumda çevresindeki insanların anlayacağı dille bunu o bağlam içinde bu şekilde anlatmış. Yoksa yazgı adamı zorla ne yapmaz? Efendim iyiyse kötü, kötüyse iyi yapmaz. Mutlaka biz diyoruz ki yazgı neye göredir? Bizim düsturumuz bu. Yazgı Allah'ın ilmine göredir. Çünkü Allah ilmini yazdırmıştır. Hani Allah'ın ilk yarattığı kalemdir. Kaleme dedi ki yaz. Neyi yaz? Kıyamete kadar olacak olanları yaz. Değil mi? Olacak olanları yazıyor yani. O olacak olanları nereden yazıyor? Allah'ın ilminden yazıyor. İşte o yazmış olduğu şey mutlak kadar. O insanın daha anne karnındayken, meleklerin gelip ellerindeki kitaplara, defterlere, o insanla ilgili artık, ...sicile, dosyaya... ...diyelim... ...bunlar teşbihi ifadelerdir yani... ...mahiyetini bilmiyoruz biz... ...canlandırmaya çalışıyoruz ki... ...daha kolay anlayalım diye... ...aklımıza yatsın diye... ...Efendimiz de öyle bir akla yatsın diye... ...öyle bir mecazi bir ifade kullanıyor... ...orada neyi yazıyor melekler? Allah'ın bilgisini yazıyor... ...az evvel de ifade ettiğin gibi... ...Allah'ın bilgisi neyi yansıtıyor? Allah neyi biliyor? Malumu biliyor... ...malum ne burada? O kişinin ahir ömründe olacağı şey... Yani Allah ahir ömründe o kişinin o güne kadar iyilerden olduğu halde kötü olacağını biliyordu. O bilgiyi oraya kaydettirdi. Ve nihayetinde sen ahir ömrüne kadar bu adamın iyi olduğunu gördün. Halbuki Allah bunun ahir ömründe dönüp sapıtacağını, bozulacağını biliyordu. Allah'ın bilgisi ki burada ne olarak geldi? İşte yazgı olarak ifade ediliyor. Allah'ın bilgisi araya giriyor, yani tahakkuk ediyor, gerçekleşiyor da o kimse, kötülerden oluyor. Allah neyi biliyor peki? O kimsenin böyle olacağını biliyor. Dolayısıyla burada yine, kötü olmak, iyi olmak, yine bizim kendi seçimimizde olan bir şeydir. Bir farkla ki Allah Azze ve Celle bizim seçimimizi, biz henüz daha onu kullanmadan önce biliyor, bildiğini yazdırıyor, yazgı da, Bizim seçimimizin nihayet ne olacağını en nihayet bütün insanlara vakti geldiğinde ifşa etmiş oluyor. Bu hadis-i şerifin anlattığı şey bu arkadaşlar. Ondan sonra Cibril hadisi var biliyorsunuz ihsan hadisi. Orada da Efendimiz geçen sene de bunu konuşmuştuk. Amen tevsesleri diye bize de geçmiş olan iman, İslam ve ihsanla ilgili. Sorulara cevaplıyor. İmanla ilgili soruya Efendimizin verdiği cevapta ne var? Antukmine billahi diye başlıyor. Ve bil kaderi var değil mi? Kadere inanmandır. Hayrihi ve şerrihi. Hayriyle şerriyle. Şimdi bu kadere inanmandır dendiğinde kader sadece insan fiilleri değil. Tarihte tartışıldığı için insan fiilleri ön plana çıkmış. Kader dendiğinde işte Kur'an'daki ilgili ayetleri sözün başında burada ne yaptık? Örnekler üzerinden biraz inceledik. Kader dendiğinde Allah Azze ve Celle'nin bütün her şeyi belli bir ölçü, düzen ve hesap üzerine kurması demektir. قَدْ جَعْنَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرَ Kader, Kadır aynı manaya geliyor. Allah her şeye bir ölçü vermiş. Bir hat ve bir kıvam vermiş. Kader bu demek. Dolayısıyla kadere inanmak demek ne demek? Yani olan biten her şeyin Allah'ın koymuş olduğu ölçü ve kıvam doğrultusunda olduğuna inanmak demek. Önce bu. Kader inancının birinci derecede bizde hatırlatacağı, bizim zihnimizde canlandıracağı şey nedir arkadaşlar? Budur. Yani hiçbir şey rastgele olmaz. Hiçbir şey Allah Azze ve Celle'nin ezeli takdirinin dışına çıkmaz. Hiçbir şey Allah'a rağmen olmaz. Allah sistemi kurdu da haşa insanlarda olduğu gibi sistem ne oldu? Bir yerde bir problemle karşılaştı. Tıkandı. Bir şey önceden öngörülemeyen bir parazit sistemi tıkadı. O sistemi kuran kişinin mühendisinde gücü, takatı yetmedi. Aşamadı bu problemi. İşte bu Allah için söz konusu değil. Kader inancı budur. Allah Azze ve Celle'nin kudretiyle ilgili bir inançtır ve bunu hep söylüyoruz kader inancı dendiğinde bunun içeriği nedir? Bir, Allah'ın kuşatıcı bilgisi iki, Allah'ın kuşatıcı kudreti keza Allah'ın kuşatıcı yazgısı kitap Kur'an'da da geçer, kitab-ı mubin ümmül kitap, levh-i mahfuz imam-ı mubin çeşitli ifadelerle Ondan sonra Allah Azze ve Celle'nin yine iradesi. Yani mutlak bilgisi, mutlak kudreti, yazgı ve Allah'ın iradesi. Bir de ehl-i sünnetle mutezile arasında tartışmalı olan Allah'ın yaratması. Bunu da eklersek e, böylece 5 şey. İçerik bu, kader inancının içeriği bu. Dolayısıyla biz kadere inanmakla burada neyi ifade etmiş oluyoruz? Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman. Bir de bütün evrende ki akışın, düzenin Allah tarafından şaşmaz biçimde kurulmuş bir düzen olduğuna iman. Biz insanlar da bunun içinde miyiz? Biz insanlar da bunun içindeyiz. Hayırrihi ve şerrihi demek hem evrende hayır ve şer adına musibet bela Yahut yüz güldürecek olaylar adına ne varsa keza hem de insanlardan sadır olan başımıza gelen belalar musibetler kötülükler birbirimize etmiş olduğumuz kötülükler vesaire adına bütün bunların hep kader çerçevesinde olduğuna o ilahi Planın dışına çıkmadığına iman anlamına geliyor. Ama sözüm başında ifade ettiğin gibi, burada kader ifadesini kullanmış olmak, insanın iradesini ne yapmıyor? Çiğnemiyor. Zahire bakarsan böyle düşünenler haklı. Şöyle düşünüyorlar, diyorlar ki, Allah Azze ve Celle bir şeyi takdir ettiyse, belirlediyse, planladıysa, artık orada bana iş düşmez ki. Ben o planın o zaman figüranı olmak zorundayım. Ben o plana uymak zorundayım. Allah planladı, Allah takdir etti. Ölçtü, biçti, o kıvamı, o düzeni, o hesabı verdi. Nasıl ki biz doğadaki düzenle efendim baş edemiyorsak, değil mi? Allah'ın doğaya kurmuş olduğu o matematik sistemin karşısına geçemiyorsak, o matematik sistem bütün engellere rağmen tıkır tıkır işliyorsa, Allah Azze ve Celle benim yaşantıma da fiillerime, tavırlarıma, tutumlarıma, tercihlerime, sözlerime, davranışlarıma, tuttuğum yola aynı şekilde böyle bir hesap ve düzen kurduysa, bunlar da Allah tarafından belirlenmiş ve biçimlenmiş şeylerse, suyun 100 derecede kaynaması kanunu gibi, benim de bugün buraya gelmem, ha bu şekilde bir kanuna bağlanmış tıkır tıkır mekanik bir döngü üzerinde ya da mekanik bir akış doğrultusunda bunlar işliyorsa, O zaman benim rüzgarın önündeki yapraktan bir farkım yok. Değil mi? Yani bunun adı cebir. Cebriye eğilimi tarihte bunu savunmuştu. İnsanın fiili yoktur, kudreti yoktur, iradesi yoktur. İnsan tıpkı rüzgar önündeki yaprak misalidir. Ne yandan eserse o yana efendim uçar ona mukavemet edemez Ama işte bu zahirde böyle görünen kader kelimesini bu şekilde anladığımızda e, doğru hak vereceğimiz bu itiraza bizim alimlerimiz kaderin böyle anlaşılmasının doğru olmadığını söyleyerek cevap vermişler. Demişler ki hayır kader burada. Evrendeki kaderle insandaki kader bir değil. Evrendeki kaderde ne vardır? Cebir vardır. insandaki kaderde ise ne vardır? Allah'ın Adaleti vardır. İnsanın iradesi vardır. Suyun yüz derecede kaynaması durumunda suda herhangi bir irade yok ama bizim buraya gelmemizde bir irademiz vardır. Hocam o zaman nasıl bir takdir? İnsan eylemleriyle ilgili takdirde az evvel de ifade ettiğimiz gibi ne vardır? İnsanın iradesi vardır. Yani insanın iradesi öncelenmiştir. Allah insanın seçimini biliyor. O seçim ardından yapacağı işi biliyor. Bunu önceden biliyor ama. O işi biliyor işte bu bilgisi doğrultusunda Allah insanla ilgili takdirini gerçekleştiriyor diyorlar. Dolayısıyla takdir her ne kadar önce gibi görünse de aslında madem ki takdir Allah'ın ilmine, Allah'ın ilmide malum olan insanın seçim ve eylemine bağlı şu halde, E, takdir e, zımnen insanın irade ve fiilinden daha sonradır. Hükmen ya da bu şekilde anlamak gerekir diyorlar. Çünkü insan fiillerinde ne vardır? Bir irade vardır. Bunu zaten kendimiz müşahede ediyoruz. Dediğim gibi bu bir cevap tarzı ama başta da söylediğim gibi bir insan kalksa dese ki hayır efendim e, takdir insan eylemleri söz konusu olduğunda İnsan eylemleri, özellikle Allah katında sorumlu tutulacağımız, Allah katında mükafat yahut cezayet çarptırılacağımız eylemler, kararlar, tavırlar söz konusu olduğunda, burada evet Allah'ın bilgisi vardır, Allah'ın iradesi vardır. Ama Allah'ın takdiri yoktur. Allah bunu takdir etmiş, belirlemiş değildir derse buna bir şey diyemem. Neden? Çünkü bu adam Allah'ın ilmini kabul ediyor. Allah'ın iradesini kabul ediyor. Yani bu işin Allah'ın ilmiyle, iradesiyle olduğunu kabul ediyor. Bana bir şey diyelim. Bu o zaman az evvel de ifade ettiğin gibi hilafı lafsidir yani. Muhteva olarak aynı ama sadece buna kader diyelim mi demeyelim mi? Bunun takdir olduğunu söyleyelim mi? Söylemeyelim mi? İhtilafıdır. Geçmişte yaşayan alimler buna kader demişler. Bunun takdir gereği olduğunu söylemişler, mukadder olduğunu söylemişler. Ama birisi böyle düşünerek bu mukadder değildir der. Ama muhteva olarak bu dediğim şeyleri kabul ederse manada bir ihtilaf olmasa gerek. Allahu Alem. Şimdi hazır az evvel şeye girmişken, söze girmişken, tarihte arkadaşlar böylece 3 tane temel eğilim var. 3 eğilim var kaza kadar konusunda. Cebir, kader bir de vasat bir eğilim var. Cebir eğilimi Allah'ın iradesi, kudreti karşısında insana ne irade ne kudret tanımayan, insan eylemlere de dahil olan biten her şeyin mahza Allah'ın irade ve kudretiyle olduğuna, Allah'ın irade ve kudreti karşısında insanın tamı tamına edilgen olduğuna, pasif olduğuna, rüzgar önündeki yaprak misali olduğuna inanan eğilim. Buna cebriye diyoruz. Bunun tam karşıtı olarak kaderiye denilen bir anlayış var. Bu anlayış bu eğilimde diyor ki hayır tamam evrende Allah'ın takdiri vardır. Her şey Allah'ın takdiri çerçevesinde tıkır tıkır işler. Asla şaşmaz. Ama insan eylemi söz konusu olduğunda orada Allah'ın takdiri söz konusu değildir. İki, Allah'ın iradesi söz konusu değildir. 3 Allah'ın kudreti keza Allah'ın yaratması söz konusu değildir diyorlar. Yani insan kendi eylemini ezelde takdir edilmemiş, kendi eylemi planlanmamış, Allah tarafından biçimlenmemiş biçimde yekten kendi iradesiyle ve kendi kudretiyle kendisi yapar, icat eder, hatta hatta yaratır ifadesinde kullanıyorlar. Özellikle müteahhirini. Bu da kaderiye e, anlayışı savunucuları olarak. Tarihte işte mutezilenin başını, öncülüğünü Efendim yürüttüğü, çektiği bir akıp. Onlar bu inançtalar diyorlar ki Allah azze ve cel onun iradesi emrine bağlıdır. Allah bir şeyi hem emredecek hem de istemeyecek. irade etmeyecek olmaz bu bir çelişkidir diyorlar. Kafirlere imanı emrettiyse onlardan iman etmemeyi murat etmiş olamaz Onların küfrünü murat etmiş olamaz. Emirle murat birbirine muvafıktır diyorlar. Biz de diyoruz ki yok emirle ile irade her zaman birbirine muvafık olması gerekmez. İki, irade dediğimiz şey tekvini olabilir, teşrii olabilir. Allah Azze ve Celle'nin ontolojik iradesiyle ile iradesi başka şeydir. İnsanlardan iman etmesini ister, emreder, bir yasa olarak bunu vaz eder. Ama bazılarının iman etmesini yaratma anlamında, tahakkuk anlamında, meydana getirme anlamında ne yapmaz? Dilemez, istemez. Buradaki dilemeyi nasıl açıklıyor? İşte o da üçüncü görüş. Buradaki dileme de Allah'ın dilemesi insanın dilemesine bağlıdır diyerek açıklıyorlar. O insan kafir olmayı dilediği için Allah da onun kafir olmasını diler. O insan iman etmemeyi dilediği için seçimini iman etmeme yönünde kullandığı için Allah da seçimini o yönde kullanır. Allah'ın iradesiyle birleşen söz konusu kulun iradesi böylece neye geçer? Fiile geçer. Varlığa akseder de o insan kafir olur. Ya da mümin olmaz. Burada Muhtezile diyor ki bu adam Yalın kendi iradesiyle kafir oldu. Allah'ın iradesi burada yok. Biz diyoruz ki hayır, tamam. İnsan burada kendi iradesiyle kafir oldu ama yalın kendi iradesiyle kafir olmadı. Allah'ın da iradesi olması lazım. Allah irade etmeden kimse bir şey yapamaz. Yaprak kıpırdamaz. Allah'ın iradesi mutlaktır, kuşatıcıdır. Olan, biten her ne varsa, insan fiilleri de dahil, iman ve küfür de dahil, ne varsa her şey, Mutlaka Allah'ın dilemesinden geçmesi lazım. Muhtizile ile aramızdaki en temel fark iradenin sınırları meselesi. Kime? Hem İmam Eşariye hem İmam Maturiye. Üçüncü görüş şimdi oraya geldim. Üçüncü görüş bu ikisi arasında. 3. görüş şöyle. Diyor ki kulun iradesi ve kudreti vardır. Böyle demekle cebriyeden ayrılıyor mu? ayrılıyor. Ama yapacağı işlerde Allah'ın irade ve kudreti de vardır. Böyle deyince de nereden ayrılıyor? Kuntizire'den kaderden ayrılıyor. Yani ne yapıyor? Allah'ın iradesiyle kulun iradesini birleştiriyor. Birisi adına diğerini dışlamıyor. Allah'ın kudreti adına kulun kudretini dışlamıyor. Onu rüzgarın önündeki yaprağa dönüştürmüyor. Allah'ın iradesi adına kulun iradesini dışlamıyor. Onu iradesi elinden alınmış, esir, mahpus, tutsak birine çevirmiyor. Yaptığı işleri zorla yapan birine çevirmiyor. Müşahedemiz, iç gözlemlerimiz de zaten bunu teyit ediyor. Ama aynı zamanda, şeyden uzaklaşıyor Cebriye'den, aynı zamanda insanı bütün istediklerini yapabilen, hep hayatı planladığı gibi, umduğu gibi tıkır tıkır saat gibi işleyen, Dolayısıyla benim irademden başka bir irade yok ki. Bak her ne istiyorsam oluyor. Böyle bir hayale, böyle bir vehmede ne yapmıyor? Geçit vermiyor. Diyor ki yok öyle sadece kulun iradesiyle de olmuyor. Gözlem bunu da bize gösteriyor. Gözlemlerimiz ayrıca ne diyor? Hayır arkadaş diyor. Biz birçok defa istiyoruz ama istediğimiz olmuyor. Ya da istiyoruz istediğimiz gibi olmuyor. Bazen de bir bakıyorsun oluyor. Allah Azze ve Celle'nin dilemesi... Bizim dilememize refakat ediyor, tevfik eğer iyi işse ve o işte muvaffak oluyoruz. Bazen kötü bir iş yapma niyetinde kastında olan bir adam teşebbüse geçecek ama Allah nasip etmiyor. Yani Allah'ın iradesi geçit vermiyor, gerçekleşmiyor. Bazen Allah'ın iradesi geçit veriyor, hizlen ve o iş gerçekleşiyor. Bu da bizim gözlemimizdir diyor. Keza. Nasların bütününden de biz bunu anlıyoruz diyor. Neden Nasların bütününden bunu anlıyoruz? Çünkü Kur'an'a bakıyorsunuz arkadaşlar. Kur'an'da Allah'ın dilemesine, meşiyetine atıf yapan o kadar ayet var ki. Çok sık karşımıza çıkar bu. Hidayet ve dalalet gibi yani ucunda ceza yahut mükafat olan en temel hallerimiz bile Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Meşiyetine bağlanmıştır. Ha meşiyet şey etmektir falan böyle çok komik şeyler bunlar. Meşiyet şey etmek ne demek? <gülüyor> Efendim. Meşiyet dilemektir ama nasıl bir dilemektir? Doğru meşiyet kesin dilemektir. Yani teşebbüse geçecek dilemedir. Karar anlamında yani biz. Hazır. Harekete geçme aşamasındaki kast. İşte azmi musammem diyor mesela buna şey. İbn-i Hümam, kesinleştirilmiş, kararlaştırılmış, pekiştirilmiş irade, kasıt. Şimdi, meşiyet, hep bunu atıf yapar Allah Azze Değil mi? Allah dilediğine, meşiyet ettiğine hidayet eder, meşiyet ettiğine dalalet eder, değil mi? Ve mə teşəûne illə eyyəşə Allah. Allah meşiyet etmedikçe siz meşiyet edemezsiniz. Hadi diyelim ki Allah şey etmedikçe siz şey edemezsiniz. Ortada iki şey yok ki, hem onu Allah şey edecek hem ben şey edeceğim. Yani diyor ya bazıları, meşiyet nedir? Meşiyet yaratmaktır ya da şey etmektir. Yani şeyi var etmektir. Dilemek değil, var etmek. Var eden Allah'tır. Peki burada iki tane mi varlık var ki, Allah var etmeden siz var edemezsiniz. Yani bizim var edeceğimiz işi önce Allah var ediyor, sonra onu tekrar biz var ediyoruz. Yani hasılı tahsil, var olanı bir daha var ediyoruz. Allah dilemesi anında biz dileyebiliriz Yani Allah'ın o kesin iradesi Tahakkuk etmesi durumunda Bizde de kesin irade Fiile dönüşen Geri dönüşü imkansız olan irade tahakkuk eder Meşiyet doğru Geri dönüşü olmayan şaşmayan iradedir Ama o irade nereye bağlıdır Allah'ın iradesine Allah'ın bu yöndeki iradesine bağlıdır Keza bunu daha önce de konuşmuştuk değil mi? İnşaAllah diyoruz. Bunu Allah bize emrediyor. Bu sadece bir kültür değil. Bu Kuran'i bir kültürdür. Valla teqûlenne li şeyin inni failun zəlike gadan. Sakın bir şeyi ben yarın yapacağım deme. İlla en yaşa Allah. Allah dilerse, meşiyet ederse yapacağım da. Yani bunun Türkçesi ne? İnşaAllah ben yarın bu işi yapacağım. Biraz daha Türkçesini açalım. Allah isterse ben bu işi yapacağım. Allah da isterse ben yapacağım. Ben istiyorum da Allah da isterse. Ben bunu bu şekilde planlıyorum da Allah'ın dilemesi de bana refakat ederse, muvaffakat ederse ben bu işi gerçekleştireceğim, yapacağım demektir. Bunlar neyi gösteriyor? Bizim yaptığımız işleri Allah'ın iradesinden bağımsız. Allah'ın iradesi devrede yok. O bizi kendi halimize bırakmış. Bizle hiç ilgilenmiyor. Kendi halimize bırakmış. Biz yapacağımız işleri yalın kendi irademizle yapıyoruz. Allah'ın iradesi diye bir şey söz konusu değil. O zaman bu ayet-i kerimeyi Mümkün değil bunu açıklayamazsın. İşte bu orta yola da ehl-i sünnet uleması bir cümle zahip olmuş. Eş'arisi, maturidisi, ehli hadisi bu koridorda yürümüşler. Bunların kendi arasında detayda ihtilafları var mı? Var. Kendi arasında detayda ihtilafları var. O da neyle alakalı bir ihtilaf? Genelde müteahhir dönemde irade, insanın o iradesinin yaratılmışlığı, yaratılmamışlığı meselesi. İnsanın fiili gerçekleştirmeden önce o kesin iradesi var ya kesinleşmiş irade teşebbüs öncesi ya ben bu işi yapayım deyip o karar o karar peki Allah'ın yaratmasıyla mıdır o kararda bizim dahlimiz nedir şimdi o karar öyle bir karar alma irade etme kabiliyetimiz var hakkımız var bu sayede zaten biz cebriyeden ayrılıyoruz böyle düşündüğümüz için ama o karar nedir onu Allah mı yaratır yoksa insan kendisi mi bunu Yapar, yaratır, meydana getirir. Ya da bu yaratılmak şanından olmayan bir şey midir? İşte bazı kelamcı hanefiler e, diyorlar ki e, bu şey yaratılmak şanından olan bir şey değildir. Bu bir emri itibaridir diyorlar. Doğrudan yaratılmaya konu olan bir şey değildir diyorlar. Bu Allah'ın yaratmış olduğu kudretin izafi bir uzatısıdır diyor mesela sadruş şeriya. Tevdihte. Bu problemi bu şekilde aşıyor. İbn-i Humam daha sonra Mısırlı bir Hanefi olarak maturidi değildir. O diyor ki bu azmi musammem yaratılmış değildir. Gerçek bir varlıktır. Emri hakikidir. Ama yaratılmış değildir. Bu Allah her şeyi yaratır ayetinden müstesnadır. Bu yaratılmaya konu olmamıştır. İnsanın işte özgür olduğu alan burasıdır. Allah burada insana karışmaz. Karar aşamasında bir işi yapmaya karar vereceği zaman Allah o karara karışmaz. Yaratmaz da o kararını. İnsan kendi kararını kendisi oluşturur ve gerçekleştirir diyor. Ve o kararla da insan bir işi yapmaya teşebbüs eder. Teşebbüsüne kesplenir. Ama o işi yine Allah yaratır. Bu da kesp ve halk Efendim düzlemi. Yaptığımız işlerin bir kesb tarafı var. Bize bakan yüzü, teşebbüsümüz, kasıt ve teşebbüsümüz. Bir de ne var? Allah'ın bizim teşebbüs ettiğimiz şeyi yaratması var. Anlaşıldı? Biraz detaya girdik haftaya konuşacağımız bir konu aslında. Alâ külli üç temel eğilim bu merkezde cereyan ediyor. İşte eşarilerin görüşü daha farklı. Eşariler genellikle... O kastın da yaratıldığını savunuyorlar. O kast, evet insan kast ediyor ama onu Allah yaratıyor. Bunda da bir şey yok. Her şeyi Allah yaratır. Asla bundan şüphemiz yok. Eşerlerin düşündüğü gibi bu kastı Allah yaratır demekte de bir mahzur yok. Allah bu kastı yaratır da Allah durduk yere yaratmaz. Onun da öncesi var. O kast neyle oluşuyor? O kastın öncesinde ne var? Mesela bir meyil var. O meylin öncesinde ne var? Da'i var, ba'is var. Bizi o konuya ilgi kılacak bir şey var. Yani küçük bir damlama. Kalbimize bir şey bir damlıyor. Tık aklımıza düşüyor. İlk başlangıç. bunu Bu bizim ihtiyarımız dışında olabilir. Yahut bu bizim ihtiyarımız da olabilir. Bu bizim bir işimizden kaynaklanmış da olabilir. Durduk yere aklımıza şeytan sokmuş olabilir. Bu konuda ilgili benim bir yazım var. İrade ve Kader ya da Kader ve irade üzerine. iki yazı. Okumanızı tavsiye ederim. Yani diyelim ki açtın televizyonu izliyorsun orada bir şey gördün o aklına bir şey bir vesvese düşürdü. Şimdi burada bu senin kastınla olmuştur. Senin kasti bir fiilin olan orada senin şeran izlememen gereken bir şeyi izlerken oradan zihnine ne oldu? Bir vesvese düştü. Ama henüz o vesvese ne değildir? bir günah değil, bir fiil değil. O zihnine düşen şeyi ne yapıyorsun? Estağfurullah deyip zihninden atacağına belki kumandayla televizyonu kapatıp kalkıp efendim işine bakacağına onu okşuyorsun, besliyorsun. Hayalinle, vehminle onu büyütüyorsun, kurmaya başlıyorsun. Henüz daha karar, azmi musannem oluşmamış. Ama ne oluyor? O kar topu yuvarlanıp büyüyor adım adım. Yani artık Kendi efendim irade ve ihtiyarını riske ediyorsun. Özgür karar alabiliyoruz diyoruz ya o özgür karar almak nerede biliyor musunuz? İşin başında sen bu şekilde riske edersen kendi iradeni ne yapıyorsun? Şeytanın lehine, şeytanın baskısında onu zora sokuyorsun. Ondan sonra onu büyütmeye devam ediyorsun, kuruyorsun, ediyorsun falan içinde o güçlü bir neye dönüşüyor? Meyle. Hemme dönüşüyor mesela. Ondan sonra o tamam artık ben bu işi yapacağım. Planını yapıyorsun o tarafı bu tarafı falan hesap kitap öyle olursa şöyle olur. Bilmem şunu da ararım çalışırım şöyle yaparım vesaire para toplarım. Gibi planlarında yaptığında artık ona inanmaya başlıyorsun. O artık bir karara dönüşüyor. Şimdi bu kararı Allah yaratıyor ama Allah bu kararı sana sormadan yaratmıyor. Bu karara sen kendin zaten kendini ne yapıyorsun? Bu süreçleri bizatihi onaylamak suretiyle. Vesvese geldi Allah'a sığınırım deyip kaçmayıp bunları bu şekilde sen kendin her birine kendini kaptırmak suretiyle en son Allah'ın sende o kararı yaratmasına kendin davetiye çıkarıyorsun. İşte bundan Allah'ı sorumlu tutamayız diyor eşyaliler. Dolayısıyla insan mecbur değildir. Buradan cebir çıkmaz. Anlaşıldı mı? Bu izah tarzı da güzel bir izah tarzı. Yani Allah'ın insanın iradesini yaratmasından insanın Mecbur olduğu, çaresizim ne yapayım bu kararı, bu iradeyi içimde Allah yarattı diye böyle bir mazeret ileri sürmesi de asla söz konusu olamaz. İşte o onu yanlış anlıyoruz. Hz. Adem orada ne diyor biliyor musun? Şimdi Hz. Musa'nın itirazı neye? Rivayete iyi bakıp okuduğumuzda onu anlıyoruz. Hz. Musa'nın itirazı sen niye o günahı işledin değil. Dolayısıyla Hz. Adem'in de ezelde yazılmış şey dediği, beni ezelde yazılmış şeyle sorumlu mu tutuyorsun dediği o günahı işlemesi değil. Hz. Adem işlediğim günah bu ezelde yazıldı da işledim ben ne yapabilirim anlamında demiyor onu. Hz. Musa Hanım, Adem, Hz. Adem'e laf dokundurması nerede? Sen bizi cennetten çıkardın. Görüyor musun işte ne hale düştük. Sen olmasaydın biz şimdi cennetteydik. Ha cennetten çıkma. Hayatımızın cennette değil. Yeryüzünde devam edecek olması ezeli yazgıdır. Yoksa Hz. Adem kalkıp kendisini kaderle aklamaya çalışmıyor. Cennetten çıkmayı bana fatura etme diyor. Cennetten çıkıp şu dünyada yaşamayı bu bana fatura etme. Çünkü Allah bunu ezelde yazmış. Ama ben kendi işlediğim efendim günahı bunu da kaderle savunuyorum diye bir şey yok. Hazreti Adem'in sözünde öyle bir şey yok. Nasıl? Yok. Yo. Yani ve... Ama o hadiste problem yok yani. O hadis şey. böyle. Ben ifadesini bizzat okurum da size. Okurum da. Hocam, hadis şey ama hadisi yanlış anlıyorlar şimdi. Açacağım. Ve haccamu Adem-u Musa. Ya, okuyayım ben de. Ve da haftaya bu itirazlar bahsinde onu şey yaparız. Tamam. Haftaya konuşuruz. Bölmeyelim. Evet. Değerli hocam cüz-i irade noktasında Rabbimiz insanın karşısında hayır ve şer olmak üzere iki yol çıkarır. İnsan bunların seçiminde özgürdür. Ama kul hayırı seçtiği zaman Allah bunu önceden biliyor ve bildiği için de yarattı. Kul şerri istediği zaman da Allah kulunun bu seçimini de biliyordu. Ama Allah kulunun kötü bir yola girmesini istemez. Fakat kul kendi iradesiyle seçtiği için Allah da onu yaratır diyebilir miyiz? E zaten öyle diyoruz. Bu nereden geldi? Öyle doğru. Üstad Bediye Züman Said Nursi'nin kesbi şer şerdir. Halik kesbi şer ya da kasibi şer kesbi şer şerdir. Halkı şer şer değildir. Nasıl yorumlarsınız? Doğru. Kesbi şer şerdir. Şerre kasıt ve şerri işlemek şerdir ama birisi şerre kastetti ve zorlu yolu kapıyı sen de açıyorsun ve o şerri yaratıyorsun. O şer değildir. Yani Allah'ın yaratması şer değil de bizim teşebbüsümüz şer. Biz çünkü zaafımızdan ne yapıyoruz? Yapacağım onu diyoruz. Bir zaaf var orada. Öfkene yenik düşüyorsun. Şehvetine, iştahına yenik düşüyorsun. Orada o işi yapacağım diyorsun. Burada bir ahlaki zaaf var. Bu zaafın tetiklemesiyle o işi yapıyorsun. O şer. Ve bundan mesulsün. Ama Allah orada haşa... İştahına, şehvetine falan. Allah için böyle bir şey söz konusu değil. Allah da seni imtihan ettiği için imtihan gereği senin istediğini ne yapıyor? Baştan uyarmış, ikaz etmiş, yapma etme demiş, belki önüne yolda birkaç tane engel çıkarmış. Sen hiçbirini dinlememişsin. Peygamberler uyarmış, hocalar, alimler uyarmış, annen baban uyarmış, vicdanın uyarmış, belki gece rüya görmüşsün, o uyarmış. Ama sen yine yapacaksın demişsin, Allah iyi yapıyorsan buyur dani yaratıyorum demiş. Bu yüzden yaratmak şer değil. Selamun aleyküm. Aleyküm selam muhterem hocam. Peygamberler seçildikleri için mi peygamber oldular yoksa hak ettikleri için mi seçildiler? Peygamberler seçildikleri için hak ettiler. <gülüyor> Selamun aleyküm. Peygamberler <gülüyor> Allah'ın ezeli takdiriyle kendisine isyan etmeyeceği kullarından seçmesinden yola çıkarak Hmm. peygamberler de diğer insanlar gibi sınava tabi midirler onların da bu sınavı kaybetme riskleri var mıydı ve bunları gayretleriyle mi bu imtihanı kazandılar peygamberlerin sınavı vallahi bizim sınavımızdan çok çok daha zor kaybetme ihtimalleri var mıydı kaybetme ihtimalleri <gülüyor> şimdi bakın peygamberin haddi zatında kaybetme ihtimali vardır. Ama haddi gayrında kaybetme ihtimali yoktur. Allah Azze ve Celle'nin ilmi, ilahisi, hikmeti ilahiyesi, peygamberin kaybetmesine geçit vermiyor. Ama bu demek değil ki, peygamber kendi içinde bu sınavı kayıp riski yaşamıyor değil. Peygamber bu sınavı yaşıyor. Biz hepimiz böyleyiz. Ama Allah Azze ve Celle, peygamberinin, kaybetmesine müsaade etmiyor. Ama peygamber hiç uğraşmıyor, mücadele etmiyor, zorluk, kaygı, sıkıntı, stres yaşamıyor değil. Bizim yaşadığımızdan bin kat daha fazlasını yaşıyor. Dolayısıyla burada bir ayrımcılık falan yok. Bu ilahi bir lütuf. Evet, Cebriye'nin intihant tasavvuru hakkında neler söyleyebilirsiniz? Cebriye'nin intihant tasavvuru diye bir şey yok. Cebriye'ye geldik gidiyoruz diyor. Evet. <gülüyor> Ben tarihte böyle bir Cebriye kim var onu da bilmiyorum. Cehmiye'ye bu görüş atfediliyor. Cadip Nedirhem falan deniyor ama. Yani Kad Abdul da diyor ya ben böyle düşünen bir adam tasavvur edemiyorum. Diyor. Bu nasıl olabilir diyor arkadaşlar. Yani kendi yaptığın işleri bilmiyor musun? Ya bu teorik bir şey. Felsefi bir şey olsa gerek yani. Tarihte bunun temsilcisi kim olabilir? Yani bir iddia olarak bir mezhep olarak oluşmuş mudur bilmiyorum. Fert olarak teknik söyleyenler olmuştur ama mezhep olarak oluşmuş mudur? Selamun Aleyküm Hocam, Allah'ın iradesi, kudreti, bilgisi vardır, insanın da iradesi vardır fakat Allah bizim kararlarımıza, fiillerimize takdir et takdir etmez demekte de sıkıntı olmaz mı? İşte bu takdir etmeyi, bu içeriği kabul ettikten sonra Allah bizim fiillerimizi bilir, yazmıştır, irade eder, kudreti taallük eder dedikten sonra ama takdir etmez. Takdiri bu adam böyle anlıyor çünkü takdir etmek, biçimlendirmek o zaman onda problem yok hilaf lafsıdır. Benim anladığım hilaf lafsıdır. Önemli olan kaderin içeriğidir. Kelimelere takılmamak lazım. Evlenmek ya da evlenmemek kader midir? Evlenmek ya da evlenmemek kader midir? Hiçbir şey kaderin dışında değildir. Her şey kaderdir ama her kader kaderi biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Aslında kaderi kendi ellerimizle yazıyoruz. Hadi bunu da söyleyelim. Kaderi biz kendi elimizle yazıyoruz. Ezelde yazılmış kaderi Allah çünkü bize bakarak yazdı. Kaderin gerçek yazıcısı kimiz? Biziz. Hı -hı. Elbette. Ama Allah kulun irade etmesini irade eder demesi zorla Kula irade ettirir demek değil. Sen o irade aşaman Allah'tan bağımsız olmaz. Allah senin o aşamada sana geçit verir de sen irade edersin. O demektir. Yoksa sen durduk yere hiç öyle bir şey yokken Allah sende bir anda o kararı verdi. Öyle onu demiyorlar. Anlattığım şekilde az evvel. Evlendiğin kişi senin kaderin midir? Yoksa kaderin olduğu için mi evlendin? Senin kaderin, mi, kaderin olduğu için mi evlendin? Fark eden bir şey yok. Arkadaşlar Bu kader, mevzuunda, bu kader mevzuunda, yani bunlar Allah Azze ve Celle tarafından ezelde biliniyordu, yazılıyordu bu manada. Kaderden bunu anlıyorsak kaderdir tabii ki. Ama bizim elimizde bir şey yok, Allah bunları bütün hepsini belirledi, bize bir şey kalmadı. Bizim irademiz falan söz konusu değil anlamında elbette ki. Bu yanlış bir kader algısıdır. Böyle değil. Tabii ki e, evleneceği insan seçiminde de insan yine ne yapıyor? Yani bir işi yaparken nasıl e, hesap kitap yapıyorsak, bir karar süreci yaşıyorsak evlenmede de insan karar süreci yaşıyor. Orada da bizim içimizde karar mekanizmalarımızı e, etkileyen faktörler devreye giriyor. Beğeni faktörü, şehvet faktörü, hesap kitap faktörü, sağdan soldan telkin faktörü. Bütün bu faktörler devreye giriyor bu faktörler bizde bir kararı tetikliyor. O kararı verdiğimizde de evleniyoruz. Ondan sonra yaptığımız hatayı kadere biçiyoruz. Yahu nereden bileyim ben bunun böyle olacağını ya? Bu Allah dilediği olduğu kişi işte hocam. Yani bu olacak iş değil falan. Hayır arkadaş burada kendi rolümüzü, o faktörleri bizim o faktörlerle kurulan kurduğumuz ilişkiyi biz burada maalesef hissi davranıyoruz. Biraz canımız yandığı için, kendimize böyle faturayı kesmekten, kendimizi kıskandığımız için, esirgediğimiz için maalesef bunları o an görmüyoruz. Gözümüzde bunlar küçülüyorlar. Diyeceksin ki ya hocam vallahi ben ne bileyim annem babam getirdi ben de tamam övlendim. Ya bu evlendim derken sen karar vermedin mi? Uyuyor muydun? Ama hocam benim irademle olmadı. Ya karar her karar bir iradedir. Sonuçta nikah yapıyorsun hoca efendi soruyor sana. Karı koca olarak birbirini kabul ettiniz mi? Ettim. Bu ettimi sen nasıl dedin? Sarhoş değilsin. Uyur gezer değilsin. Bu senin iraden mi? Değil mi? Hocam bu benim iradem değil kafama silah daladılar öyle dedim. Tamam bu o zaman niye buna kalkıp da kader diyorsun? O adam yapmış. Kaderi o olumsuz manada kullanarak söylüyorum yani ben. Yani kadere fatura etme anlamında. O adam sonuçta burada bunun şeyidir. Efendim tetikleyicisidir. Bunu kalkıp Allah'a niye isnat ediyorsun? Ya maturidinin görüşü hep yanlış anlaşılıyor. Ben size söyleyeyim. Maturidinin görüşü zannediliyor ki maturidiler muhtezelenin dediği gibi düşünüyor. Hayır. Maturidiler de diyor ki kul kendi fiilini kendisi yaratamaz. Allah yaratır. Tamam. Bu konuda hiçbir fark yok. Eşari olsun maturidi olsun diyorlar ki bizim fiillerimizi Allah yaratır. E bizim irademiz, kastımız, kudretimiz ne var? Bizim irademiz nereye taallük eder diyorlar. Fiilin vasfına taallük eder diyorlar. Fiilin kendisine değil. İşte yet çocuğa tokat atma örneğini veriyorlar mesela. Ya da yetime tokat atma örneğini veriyorlar. Tokat bu fiilin bir kendisi var, bir de bunun vasfı var. Vasfı bunun eğitim olabilir, zulüm olabilir. Yani eziyet vermek, canını yakmak olabilir. Keyif almak için, sadistçe. Bu bunun vasfıdır, bu bir izafettir diyorlar. İzafi, nisbi bir şeydir, hakiki değil, itibari bir şeydir. Asıl olan orada nedir? Gerçek fiil orada. Bizzat tokat dediğimiz o fiilin yalın kendisi. Bu yalın kendisine bizim kudretimiz taalluk etmez. O Allah'ın kudretiyle olur. Bizim kudretimiz nereye taalluk eder? Bizim kudretimiz ve kastımız bizim heh, yani bunu ne amaçla yapıyorsak o amacımıza taalluk eder. Ve o amaca göre de o fiil ya zulüm olur ya rahmet olur. Eğitim amacıyla efendim vurduğum bir şaplakla zulmetmek için attığım tokat nasıl yumuşatıyoruz ne oluyor bu bir vasıf olarak farklılaşıyor ve senin niyetinle kastınla ve kudretinle bunlar değişim efendim kazanmış oluyor ve bunun mesuliyeti de sana buradan fatura ediliyor ne farkı var bunun yani yine fiilin kendisini insanın kendisi yapamaz diyorlar Allah orada devreye girir de yapar diyorlar bir, bir fark yok ya Genelde mahtirdiler de böyle. Var. Yine haftaya onu görürüz. Detayları var da. Hocam bir de bu derslerin notlarını alayım imkanınız var mı? Bu dersin notu yok ya. bu <gülüyor> geçen sene vardı. Bu dersi bir daha dinlemenizi tavsiye ediyorum. E, açık kapı kamlar yani. Allah razı olsun hocam. Vâkire de'avânâ el-hamdülillâhi râbbi l-âlemin.